أستعيذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم نعوذ بك من مزات الشاطئين وأعوذ بك ربما يحطرون بسم الله الرحمن الرحيم إنما يوفى الصابرون يجرهم بغير حساب صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم لنا فيه الحمد لله رب العالمين وستغفروا الله الحي حصنتكم الحي القيوم الذي لا موت أبدا Ve defa'at ankum es-şur'u havle ve la kuvvete illa billahi İmam Gazali Hazretleri Eyvel Veled risalesinde e, ne buyurdu? Sana ne lazım? E mürşit lazım. Evladım, ilmi çoğaltma ihtiyacın yok. Ameli çoğaltma ihtiyacın var. Sana şimdi hak yolunun yolcusuna gerekenleri söyleyeceğim.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 En son çıkacak nedir? Hubbu riyaseti, reislik sevdasıdır. Allah baş da demiş. Ne baş olursan ol demiş ya. Böyle bir rezillik. Ağrume ayrım Rus bir diğer rivayette var. Sıddıkların, yav sıddık ne demek? Peygamberden sonraki mertebe, velilerden de yukarıda. Sıddıkların kafasından bile en son ne çıkar? Hubbu riyase, reislik sevgisi. Baş olayım.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 illa man asama Allah sonuna ekler bilmiyorum hadiste mi ekleniyor imam rabbani mi ekledi ona bilmiyorum. Allah'ın korudukları müstesnadır. Allah'ın korudukları Allah muhafaza buyursun. Yani parmakla gösterildiği zaman nefis girer, delik açılır. Bu ben meselesi mürşit denen makam sevgisinden razı edecek. Evet ne bu Resulullah tilke daru'l ahirete cealuh fi'l ardu. Velâ fesâdâ. Ayet-i Kerîmede, Kasas suresi olacak. Ahiret yurdunu kime veriyoruz? Yükseklik istemeyenlere. Yükseklik taslamayanlara demiyor. Yükselmek, istemeyenlere. Hava atmak için olursa, çok tehlikeli çabuk. Yani, ben şundan daha itibarlı olayım. Bu mantık, ilminden, amelinden istifadeyi men eder, mahrum eder.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 Dünyadaki yaptıkları iyi ameller de boşa gider ve batılun <mâ kânû yâmelûn> makanı Zaten onların yaptıkları hiçbir kayda değmez. Boş işler. Çünkü derdi ne? Dünya hayatından makam, mertebe, mevki, tanınmak, duyulmak, bilinmek vesaire ve sahire ve sahire. Allah muhafaza ya Rabbi alemin Hadis-i şeriften buyuruyor: "Hubbul cahi vel maliyun bitan-nifak fi'l kalbi keman mâ bitu'l ma'u'l <bakre> Su olan yerde ne biter?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 Adam şurada dergi açtı altta. Ne uğraştırdı bizi ya? Gelen giden gelen giden dünya herkes akın ediyor. Hasta oluyormuş, şunu yapıyormuş, bunu yapıyormuş. Şeyh olmuş. Gitmiş Şirde Tillo'da İsmail Fakirullah'ın mezarında kalmış 30 gün, 40 gün şeyh olmuş. Lan ben öyle 80 gün kalırım bir şey oladığım yok gün mezardayım. <gülüyor> bir de icazet uydurmuş almış. Allah ya Rabbi Bayram Hoca ile Hızır Hoca ikisi de şehidimiz. Rahmetullahi aleyhima.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 buradan oluk oluk millet gidiyor oraya. Niye adam şeyh olmuş? Gelmiş buraya. Ben de o zaman cuma kılıyorduk burada. Cuma kıldığım Gelmiş buraya. Cuma adam yeşiller sarmış seyit olmuş, şeyh olmuş, bir şey olmuş. Ulan hadi şeyh oldun da seyit nasıl olacaksın? Anan baban seyit değil ya. Ondan sonra oturdu buralara. Geliyor gidiyor bana yaklaşmaya çalışıyor. Çünkü buraların ağası benim derdim ikalemci ya işte. Yani bu civarda da şimdi aşağı tekkeyi kurmuş. Bir tane de burada birisi daha bir şey kurdu. Allah'ım gittim Ravza'nın kapısında bir acet namazı Ya Rabbi şu iki belayı kaldır başımızdan bizim mahalleyi mahvettiniz. <gülüyor> Hakikaten kısa zamanda iki belada kalktı burada. Bazı çok tutturarım ben ha. Ondan sonra arkadaş din için çok tuttururum. Nefsime bir şey tutturamıyorum. Ondan sonra Ya Allah'ım zarar var. Adam Almanya'dan gelir. Geliyor bizim Yüceli abinin oraya orada manav.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 Çünkü, ne buyruluyor? ''Men arafa tarikan Kim Allah ''Kim Allah'a giden bir yolu bildiyse'' Biz, Muhammed ve Hazretlerinden bulduk. E Allah'a giden yolu bulduk, Allah'ı bulamadık da. Ama, herkes başka yollarda var. Değil mi? Menzil cemaati var, Erenköy cemaati var, İskender Paşa var. Allah hepsini hayırlı mübarek yapsın. Hep ehli sünnet yollar. E şimdi sen bir yoldan Allah'a giden yolu buldun, buldun.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 Ondan sonra terk ediyorsun. Neye göre terk ediyorsun kardeşim? Hani görürsün bakarsın senin şey karılara el öptürüyor kepçe gibi uzatmış falan. Ayaklarını masaj yaptıran şekhler de vardı kadınlara. Fatih camisinin şadırbanında bütün karılar ayağını yıkıyordu adamın. Ya dolu şekh gördük bizde. Ha sen bir sebep görürsün, mucip görürsün yok kadına el öptürüyor, yok efendim ayağını yıkattırıyor, bilmem ne bir şerahsızlık. He? Ya o zaman dersin ki arkadaş bu adam şerahsız.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 Dünyayı meyletmeyecek Ondan sonra makam, mevki, hırsı Olmayacak Sana git oku dediler okumuyorsun Bir medreseye girdi baktı ki Talebelik zor Ben buradan hoca olana kadar canım çıkacak Talebelik zor, enisi şehlik şeyhlik kolay demiş Herif de dedi ki ben hoca olamıyorsam bari şeyh olayım Aa, ne güzel meslekler ya Adamın dediği gibi Ne iş yapıyorsunuz dedi, şeyhim dedi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 Sen gelip ''Ya Rasulallah'' diyenlerle ne uğraşıyorsun ya? ''Ya Rasulallah'' diyenler de yolunu bulmuş ya. Sen kafayı bulmuşlarla uğraş git. Yolunu bulanlarla ne uğraşıyorsun? İş mi bitti senin? hadis şerif Rasulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Mâ zîbâni dâriyâni Dursilâ fî zürriyeti gânemin bi ekthara fesâden min hubi şerefi vel fi fî din Bu hadisi şerif ne acayip bir şey! Çok önemli! Tabarani Mucemi Kebirde de var, Evsat'ta de var. Iki tane kurt. Ama ikisi de aç kurt derler ya, aç kurt. Tok kurt, belge saldırmaz. Iki tane aç kurt. Nereye saldın bunları? Koyun sürüsün içine. Bu iki tane aç kurt, Koyun sürüsün içine salmışsın. Bu sadece doyacak kadar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 İnsanların helak oluşu, fitba'il hava ve hubb-i senâ ve ilgâh bütün insanların helakine bağlıdır. Canlarının istediğini yapmalarına bağlı. Canın ne istiyor? Film seyredeyim. Ne istiyor? Maç izleyeyim. Ne istiyor? İçki içeyim. Ne istiyor? Zina edeyim. Istiyor. Canın ne istiyorsa yaparsan helakin bundan'dır. Nefsin istediği seni helak edecek. Bir de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 ālāyü <gülüyor> illīne çıkarır Evet Çok yemek ne yapar? Esfele safiliğine. Alçakların en dibine adamı indirir Zünnûn-u Evliyanın reisi Kaddese Allah'a sonra ne buyurdu? لَا تَسْكُنُوا الْحِكْمَةُ بِمُعِدَتِ مُلِيَتْ taamen. Yemekle dolmuş midede ilim ve hikmet yerleşmez Allah'ın ince ilimleri yemekle dolmuş midede bedende yerleşmez İmam Gazali Hazretleri'nin bir başka eserleri, çok eser. Minhacül Abidin diye bir eseri var. O eserin de zikrediyor. Kimden? İbrahim Ethem olacak. Ya da İbrahim Havaz da olabilir ama İbrahim Ethem daha iyi aklıma gel geliyor. Ben diyor Lübnan Dağı'nda Evliyaullah'ın birçoğuyla arkadaşlık ettim. Lübnan Dağı diye bir daha var. Nerede? Lübnan Dağı. O Lübnan Dağı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 Ne kadar kardayız? Dünya kadar parayla bu vazı alamaz. Bakalım dört şey neymiş? Dikkatli, hikmetli dinleyin. Men yüksir bil ekli lâ lezzetil ibadet Birinci madde Yemeği çoğaltan ibadetin tadını bulamayacak. Bitti. Çok yiyende ibadetin lezzeti olur mu? Olmaz. Sadece geğirmekten adam eğilip kalkamaz yani. Ve men yenem kethiren Çok uyuyan la ecid merakette umri. Ömrünün bereketini bulamaz. ya yarısı uykuda geçer mi ya? Ömrünün yarısı uykuda geçer. Hadi 5 saat, 6 saat uyudun edinize. 12 saat uyuyanlar var ya. Tabi 24 de var o ayrı bir şey. Kış, kış uykusu ayrı bir şey. Ama nasıl adamsın kardeşim namazlar geçti zaten ya. Çok uyuyan ömrünün bereketini bulamaz. Ve men ruba'n nas felan tazur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 itikat meselesine taalluk ediyor. Yani bunları bir ders yani ilk ders belki de bundan yapılması lazım. Yani o kitapları hatta yeni ayırdım yakınıma dedim ya bunlardan birini inşallah bulurum. Ben de kütüphaneler birbirine karışmıştı. Buluruz inşallah. Bir ders yapmak lazım. Çok konuşan dünyadan İslam dini üzere çıkamaz. Evet. Sehel tüsteri olacak. Radıyallahu anh kattir anh. Ne buyurdu? Bütün hayırlar efendim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 He? Tamam evet, inşallah unutmayın beni de olabilir içinizden veliler olacak yani bu kadar oruç namaz benim dediklerimi yaparsanız zorla evliye olacaksınız başka çağrı yok Evet. La tumi tuqulubekun bi ketratut tamios kalplerinizi çok yemekle çok suyla öldürmeyin feinnel kalbekez zeriye mutida ketur <gülüyor> alelma suyu vermesen Bitki ne olur? Ölür. Çok verirsen doldur, doldur, suyu doldur, göl yap, çürür. Onun için kalple gibidir, ekin gibidir. Suyu çok geldi mi de az kaldı mı kurur, çok geldi mi ölür. Onun üçündür ki kalplerinizi yemekle, içmekle, fazlalığıyla öldürmeyin. Efendim, tokluk ne yapar? Geri yapar.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 Yiyeceğim ama ben öyle yapma, ben arada oyalarım, yiyormuş gibi yaparım. Misafir bitirir o arada zaten. Ben zaten konuşmaktan yiyemiyorum ki, dır, dır, dır, dır. <gülüyor> Çok geveceliyim ben. Ondan sonra e, ama misafir utanmasın, mahcup olmasın diye ne yapacaksın? Sen de yiyeceksin. O zaman misafir alırsan onu utandırmamak için sen de yersin. Çok yemenin bir çaresi sana. Anladın? Mı? Bir de misafirliğe gidersen, efendim, Bunlardan da müsaade edilmiş ama Arkadaşını sevindirmek için yersen, he? Yani adam akide yemen istiyor, sen de iştah yok yemen yok. Ben de çok olurum öyle. E adam da ille yedirmek istiyor. E yani orada menekela tamamıyla yürüyor oluyor mu duru? E bu esir elbet tamikat Sevindirmek için kardeşini yersen zararı yok diye. Kalbine de zarar vermez, mideye de zarar vermez. He? Şekerede dokunmuyor ha? Yarın baklava'yı dokunmuyor. Nasıl oluyor?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 E dinleyenler de gecenin 12'si biri çocuklar acıkmaya başlıyor <gülüyor> Ya ne seyrettiriyorsunuz bu reklamları ya Ondan sonra Acayip şeyler Yiyecek şeyleri teşvik teşvik Adam da dedi ki Evliya Allah'ın da yanında falan Şimdi dedi yaylada olacaksın dedi Bir suyun başında O bir kuzu yersen de işte suyu içince kuzu eritiyormuş Öyle sularda var ha Yaylada olacaksın dedi Suyun başında soğuk suyun başında Bir kuzu çevireceksin içinde içse işte pirinç dolduracaksın pilav Bilmem ne ondan Şöyle yiyeceksin, böyle yiyeceksin falan Mübarek Ali Zahberi Hazretleri de baktı baktı Sen de dedi halâbekçiliğine amma da meraklıymışsın dedi Hakikaten halâbekçiliği ya Yani Ben şimdi dişlerim de arası ayrı, dişçiye gittim dedim Şunlara kürdanla canım çıkıyor uğraşmaktan Şunların arasını doldur diyorum ona Ya dedi onları doldurursak bütün etlerim mahvolur Hani ki urda açar kürdan Kürdan sünnettir aleyküm bil halal hadis-i şerifte Kürdana devam edin diyor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 E Aksa Yahudiler tarafından kapatıldı, ezan okunmuyor, olacağı neydi? Açılacak inşallah. Allah, Yahudiler merak etmesin. Her geçen dakika sonlarına yaklaşıyorlar. Allah, Allah. Kesin ayet var, inşallah da temel yok. Garanti söz veriyorum sana. Ve akıbetünün müttakîn, akıbet müttakîlerin olacak. Yahudiler Hazreti Mehdi'nin imam olduğu günleri efendim şimdiden düşünsünler, onun sıkıntısı bassın onlara.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 Böyle korkak, böyle müftezel, kalleş efendim, şerefsiz adamlar ama bunları adam yerine koymaktan da bizi muhafaza eyle. Bunları muhatap almaktan da muhafaza Herkes kendi mesuliyetini bilsin. Kullukum ve kullukum mes'ulun ar Hepiniz çobansınız. Sürünüzden mesulsünüz. Kadın kocasının malında diyor, evinde diyor. Bak, hadis-i şerif tek tek devam ediyor. İnsan çalıştığı yerde mesul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 Ben bunları yönetmekten aciz kaldım. Efendim işte Dicle'nin orada bir hayvana bir şey olsa Allah Ömer'den sorar. Onun dedi. Ben sorumluluğa girmeden canımı al dedi de Hz. Ömer öyle vefat etti. Korkusundan. Ömer bin Abdülhazi gibi en büyük adaletli 4'ten sonra 5. sırada değil fazilette 5'i olmuş. Öyle mübarek insan. Ömer bin Abdülhazi. Ne diyordu?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 Bu makam, bu mal hırsı var ya, bütün milletin katil etti bunları ya. Kim milletin katili etti. Yoksa tedbir alırsan, her şeyin sünneti var, tedbiri var. Hudu hidrakum, tedbirinizi alın diyor Kur'an. Velayetül kubeyet millet tehlikeye atmayın diyor Kur'an. Ayet var bunlar sana, sana bana indi ya. Bu Kur'an mezarlıkta okumak için mi sadece Bunlar nerede lazım? Ne diyelim? Biz dua diyoruz Allah Teala dualarımızı kabul eylesin. Amin. سبحان رب العالمين على الباب الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المسلمين محمد وعليه الصلاة والسلام يا الله نان سلوك الجنة ونعوذ بك من النار الله نزل قرضاك والجنة ونعوذ بك من النار الله من نان سلوك الجنة وما قرّب إلى يوم قبلي عمل نعوذ بك من النار وما يوم عمل الله من نان سلوك ما سلوك محمد صلى الله تعالى نعوذ بك من شر المستعذار الله وأن تنزل عليك البلاغ بلاغه ولا ان قوه الا لا اللهم الخير كل عاجل ماجل ما علمنا ما لم الشر كل عاجل ماجل ما ما لم نعلم اللهم قضيت لنا من قضاء فاجل اكته اللهم ربنا هتنا من لنا اللهم ربنا نورنا انك على كل شيء قدير يا Yâ râhâmer Ya yâ râhâmer râhîmin. Içimizde ne hayırlı Muratlarımız varsa heștâne eyle, Amin. ne korkularımız varsa emniyete tebdiiyle, günahlarımızı mahveyle, hasenâta tebdiiyle, yolunda yaşayıp yolunda ölmek müessere yavrularımız, çoluk, çocuklarımız salihin, salihat ile hak Allah'ım buradan dağılmadan affeyle, ile mağfiret eyle, merhamet eyle. Allah'ım ne hayırlı dilekler ameliyat olacaklara, hayırlı başarılı ameliyatlar nasip Amin. eyle.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 Veya khairul nâsirin vea khairul fatihin. Amin, Amin. diyen dilerin her Muhafaza ile Ya al alemine yardım eyle Suriye'ye yardım eyle, Mısır'a yardım eyle Filistin'e yardım eyle, Doğu Türkistan'a yardım eyle mazlum Müslümanları Halas eyle, esirleri halas eyle Hapishanedekileri Müslüm, mazlum Müslümanları Halas eyle Allah'ım Yahudileri kahreyle Amin. onun yandaşları olan bu PKK teröristlerini kahreyle Allah'ım İslam'a Müslümanlara zarar verenleri helak eyle. Amin. Güçlerini kuvvetlerini iptal eyle. Amin. İmha eyle. Amin. Ya Rabbi milleti sokağa çıkarıp da oraya buraya dalın sokağa çıkmaya davet edenleri de kahreyle helak mahveyle, Mahv eyle ya Rabbi. Amin. Ve ya gayr İslam'a yardım edenlere yardım eyle. İslam'ı yaşayıp yaşatmak isteyen yöneticilerimizi aziz eyle. Amin. İmkan ve kuvvetlerini Ya Rabbi teksir eyle Amin. ve bu şerlere mani olmalar için kendilerine imkânlar halka eyle. Âmîn. Yâ ve ya hayran nâsirîn. Dualarımızı kabulü ve için. As-salâtu As As -Vel ve, ve sellim ve, barik. ve barik. Alâ Alâ. Muhammedin Alâ. الحبيب العالي القدري العظيم الجاهي فعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد يا رب العالمين تواسيهم تواسيهم كردشنا الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين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 Ami.